ÇEFM'den Kur'an Vaiz programından hepinize hayırlı haftalar efendim. Evet bugün yine çok değerli bir hocamızla birlikteyiz. Aziz Hardal. Evet hocam, e, her zaman olduğu gibi yine Kur'an-ı Kerim'le başlayalım istiyorum e, müsaadenizle. E, Aziz hocam Ali İmran suresi 16 ile 19. ayetleri okuyacaklar. Buyurun hocam. Eûzu <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ladin Rabbana, inna na aminna, faufil Fufir lan zunban ve qinah ve alqalitin ve almufitin bil Şehid Allah'ın, La ilahe illallah ve, ve, izul hakim innad Allah kitab Tell ayatin lahi bi ayati صدق الله العظيم Evet Aziz Hardal hocamız Alimran suresi 16 ile 19. ayetleri okudular. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ben de müsaadeniz hocam mealini okumak istiyorum. Buyurun. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O muttakiler, ey bizim Ulu Rabbimiz, biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Onlar sabırlı, imanlarında sadık ve samimi, Allah'ın huzurunda itaatle divan duran, mallarını hayırda harcayan, seher vakitlerinde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 Çok mu dinlediniz Ola hocam? Da. Evet. <gülüyor> Mustafa İsmail'i Araplardan en çok hangi karileri daha çok dinlersiniz, Mustafa seversiniz? Mustafa İsmail, e, Sıddık Mişavi, Şahat, Emre Şahat, evet. oğlum Ahmut Şahat, şey, Şahşai vardı. Evet. Onu dinler. Abdü Samet, Abdü Basit, Ahmetullahi Aleyh. Bunları dinlerdim yani. E, son kuşaktan Naila'yı dinliyorum. Ahmet, Ahmet Naila, doktor, doktor değil mi? Doktor Ahmet, Ahmet. Ahmet. Samayon'da da bir programa pedagog. gelmişti pedagog evet. evet çok güzel okuyor hakikaten o da evet. aynı Mustafa İsmail tabii. Evet. hocası tabi ki değil, değil mi? mi hocası hocam ondan evet. beslenmiş evet, evet. Mısır'da Kur'an okumaları değil mi hocam çok yaygın her köşe başında hakikaten bakıyorsunuz muhteşem okuyan kariler var e, Mahmut Tuhi gelmişti bizim bu programımıza hmm, evet. Rıza Günay hocamız vesilesiyle Allah razı olsun o da Mustafa İsmail'in Komşu köyündenmiş. Ondan bahsetti biraz. Onun okuması da mesela. Evet. Çok andırır Mustafa İsmail'i. İyi mi? Çok benziyor. Toyin'in evet. Hocamız dedi hani bize daha küçükken Kur'an-ı Kerim'e ilk başladığımızda daha hani talim ve tecvidli okumalar koralinde halinde hani hoca önce okur, talebeler tekrar Hı -hı. ederler ya. O okumaları yaparken aynı zamanda biz farkında olmadan makamlı okumayı da öğrenmişiz dedi. Tabi. Mesela bu bizim ülkemizde çok Makamlarda yaygın değil. da kapılmış oluyorlar Hı -hı. böylece. Farkında kapıyorlar. bile olmadan. Tabi kulağa tabiat, girmiş oluyor muzul evet, Tabiat haline geliyor Tabii. artık. Bizim ülkemizde bu biraz Tabii. sanki yok. Yok. Ha, yok, evet, yok. Ne yazık ki. Ya, ee, eğitim sistemimiz, hafız yetiştirme sistemimizde o, o yok. Evet. Talimde o yok yani bizde. Evet. Onun için Mısır, evet. Kur'an kıraatinde her zaman zirvede yerini almaya devam ediyor. Değil mi evet. hocam? Aynen Son dönemde yaşayanlardan tercih ettiğiniz isimler var mı hocam böyle dünya çapında sadece Mısır değil de evet ya bu çok iyi okuyor dediğiniz kari var mı mesela dünya çapında bu izle traşit var bir tane güzel okuyor ile beraber de güzel okuyor. Naina onların bir üst ekolu. Evet. İran'da bu Kasimi vardı o okuyor. Evet. Bir de bir tane daha var Necat ismi galiba soyadım Necat hı hı. o da güzel okuyor. Var yani güzel, güzel tane, okuyanlar değil mi? Yani. Tabi İbrahim Kasri, Kasri mi var galiba? Güzel okuyor mesela o da. Evet. Ülkemizde hocam peki e, kimleri buluyorsun? Çok. Çok değil mi? Hmm. Güzel okuyan çok var. Çok. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hem Arabi Şimdi hem İstanbul Tavri. Hepsi tavrı. benim dostum. Birini söylersin. Ölçün isim mesela. Öyle benim niye söylemedinler. Dönül koyarlar. O da denk gelir. Evet, Arabada evet. giderken bizi dinlerler evet. Bak az önce gördün mü beni söylemediler <gülüyor> Onun için ama çok yani Evet hakikaten çok e, Bu aralarda da konuştuk Elhamdülillah, zaten Elhamdülillah çok teşekkürler olsun ben Yetişiyor de, artık hı. Eskisi gibi değil Ben de sizin hani bir duygumu paylaşmıştım ya Kur'an Vadesine ilk başladığımızda Acaba bir yıl devam ettirebilir miyiz bu programı Yani çok fazla kahri var mıdır yok mudur Bizim de o konuda O e, konuda cehalet vardı hakikaten bilmiyorduk bu kadar bunun bit olduğunu. şimdi sizin o yıllarınızdan sonra baş programa başlama yıllarınızdan sonra başladı bu kadar. Değil yani mi? Arttı. Tab tabi arttı son yıllarda Aynen. arttı. Son yıllarda, arttı. son yıllarda artmakla da tabi siz de dolayısıyla programımıza daha çok konuk bulma eee i̇mkanına, imkanına sahip olabildiniz. Evet. Dolayısıyla yani o da çok güzel hakikaten bereketli 9. yılımıza girdik bu arada. Elhamdülillah. 10. yıla doğru 19, gidiyoruz. 19'da inşallah, inşallah <gülüyor> hocam ya yani inşallah. Bu Kur'an'ın kerameti tabii ki bizim bizden bir şey olmaz da. Kur'an'ın himmeti. Himmeti, kerameti, <gülüyor> mucizevi yönü diyelim. Aynen. Evet hocam okuduğumuz bu Ayşe Şerifi, Ali İmran Suresi 16 ila 19. ayetleri hangi makamda icra ettik hocam? Galiba yani rast yaptım genelde öyle evet. Gibi geldi. Mustafa İsmail daha çok e, onun tercih ettiği bir makam var değil mi? Daha çok tercih etti hepsini yapıyor mu? Hepsini yapar. Çok mükemmel. Araplar genelde bizdeki gibi böyle bizdeki Türk e, musikisinde kullandığımız rakamla e, şey makamlar değil. Hı hı. Daha çok halk e, onların kullandığı e, mesela Rast, Segah, Bayati, Nihaven, Acem Aşiran efendime söyleyeyim Saba onları kullanıyor. Yani toplayın evet. toplayın 6 7 8 makamdır en fazla. Ama. Fazla onlar öyle curcuna yapmazlar hı. öyle yani ama hakikaten hakkıyla değil mi? Yapıyorlar. Veriyorlar yapanlar. tabii. Hakkını veriyorlar. Allah için. Takdir etmek lazım. Evet. Şimdi son zamanlarda hani çıktı yani eskiden Kur'an efendim Mekke'de nazil oldu. Mısır'da okundu. İstanbul'da yazıldı. Aslık İstanbul'da da hem yazılıyor hem okunuyor. Evet. Ama elhamdülillah tabii o bir sevinç kaynağımız da yine de Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek Örmek gerekiyor. Evet. Mısırlılar bu konuda zirvede, zirvede bir de şey de önemli Kari'nin Kari karşısında hitap ettiği cemaat önemli onlar bizim Türkiye'de zevk almıyorlar çok okuluklarında evet. çünkü zevk verecek bir cemaat yok <gülüyor> çünkü manaya vakıf değil cemaat evet. dolayısıyla onlar manaya vakıf olan bir cemaate hitap ettikleri için e, dolayısıyla onun verdiği bir coşkuyla daha hmm. da kendilerinin merdiven merdiven basamak basamak daha da şevke gelerek şevke getirttirerek e, kıraatlarını e, tamamlıyorlar evet. ama Türkiye'ye geldiklerinde öyle bir cemaat e, profili yok karşılarında gereken e, o te tezahürat mı diyelim veya başka bir şey diyelim ne dersek evet. e, onu görmeyince karşılarında e, yine okuyorlar ama o elektriği bulamıyorlar evet. Maalesef. ne yazık ki bulamıyorlar evet. iltifat yok herhalde deniz, az önce dediniz ya iltifat göremiyorlar i̇ltifat, yani. e, efendim, marifet iltifata tabidir marifet iltifata tabidir ama yine okuyorlar ama evet. onlar kendileri tad almıyorlar okuyorlar yine adam Allah var yine okuyor ama evet. tad almıyor evet. çünkü karşısında hiçbir şeyden anlamayan böyle bakan bir cemaat var Allah Allah demeye bile dilleri varmıyor ya maalesef bu bizim toplumsal bir sorun haline geldi yani maneviyatsızlığımız her şeyi maddileşmemiz her şeye madde gözüyle bakmamız, cami Allah'ın evinde bile, Allah'ın huzurunda ibadete geldiğimizde bile aklımız beş karış havada. Evet. Yani dünyevi olguları, dünyevi nesneleri bir kenara atıp huzuru ilahiye varmıyoruz. Evet. Kafamızda elli tane sorunla namaza duruyoruz. Allah'a evet. Allahu ekber deyip tekbir aldığınız zaman malumunuz dünyayı e, şöyle yaptığınız zaman dünyayı. E, Kulakma mesela şu baş yüzen koyup arkaya doğru aldığında bu dünyayı itmeniz gerekiyor. Evet. O dünyayı itemiyoruz bir türlü. Evet. Çek öde, ödeyebilecek miyim? Param çıkacak evet. mı? Senet ödeyebilecek evet. miyim? Ya bu hanımla bizim halimiz ne olacak? <gülüyor> akşam eve gittiğimizde yine birbirimize gireceğiz. Gibi gibi gibi gibi. Evet, Akşaman yemeği e, yesek. E, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm Oldum, ya, Sen sağ, ben selam. akıldım namaz. Allah kabul et. Ya boşver farzı yerine getirdik ya. Evet. Önemli değil ama mesele o değil yani. Esasında her şey farzı yerine getirmek değil esasında. Evet. Oruçta aç kalıyorsunuz. E, dilinizi yalandan, gözünüzü haramdan korumuyorsanız e, tuttuğunuz orucun indi ilahi ne kadar ecici vardır? Ne kadar sevabı vardır? Yani önemli olan e, gönüle, nefse ket vurabilmek. Evet. Onları her türlü günahtan arındırabilmek. Cenab-ı Hakk'ın muradı budur oruçta. Bizim aç kalmamıza aç kalma ihtiyacı evet. Değildir. Bizim aç kalmamıza Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur malumaliniz. Dolayısıyla bunun olgusuna, bunun şuuruna varmamız gerekiyor. Camiye gittiğimizde de öyle. Evet. Camiye gidiyorsunuz, camiler biraz serin. Adam otel gibi yatmış. Ya tamam Allah'ın evi, Allah'ın beyti de yani bu denli bu kadar da olmaz yani. Ya, bizim evet. Türkler'de de başladı o. Hani Araplarda eskiden Araplarda Kınardık. Kınadığımız yani, başımıza geldi Arap değil mi? Arap ülkelerine gittiğinizde Araplara yöne evet. cami Bizim Türkler de başladı maşallah. Nasıl olsa bunlar yapıyor. Demek ki İslamiyet'te de var ki mı? Demek ki caizmiş. Demek ki varmış. Demek ya, biz, biz de uzanalım. <gülüyor> evet. Özellikle Ramazan'da Selahattin camilerde ben de geldim. Hmm. İkindin namazında. İşte ikindi akşam arası vakit geçirecek ya. Seri. öyle bir uzanmış Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey cık, uyuyor resmen uyuyor da ikindi ikindiği uyuyor yani değer yargılarımız çok değişti Toplum, toplumsal olarak biraz kendimize şekil düzen mi vermemiz lazım ileri derecede larç olduk biraz yani seküler dünya bizi de ne yazık ki Kendine, içine kattı aldı yani, evet. ve evet. bizi esir etti maalesef evet yani aslında gündemin içinde günümüzün e, aktüelitesinde hayatın merkezinde olsa Cami namaz Kur'an ibadet kulluk herhalde yani, dünye birlikten biraz daha sıyrılmak kolay olacak ama yani Kur'an Allah'ın emri yakın, İş arası beni namaz zikir, olunca hocam. Ben zikretmek için namaz evet, kılıyorum. Evet, namaz biz zikirdir Allah'a tesbihtir Allah'a övgüdür. Allah'a münacattır Allah'ın huzuruna yakarıştır. durmaktır Yalvarmaktır. Yakarıştır. Hı. duadır, Niyazdır. Kendisini kendi benliğinden geçip. ...Rabbisiyle hemhal olmaktır. Ama biz bunu yapamıyoruz maalesef. Evet. Yani ne zaman yapacağız? Bilmiyorum. Hep erteliyoruz. Ertelenen bir İslami hayat var karşımızda ne yazık ki. Yarın yaparız. Bir sonraki namaz. Hacca seneye giderim. Seneye sanki gideriz. bir saat sonra, sonra çıkma evet. garantisi var. Parası var. Oysa ertelenmemesi gerekiyor birçok şeyin. Hele hele namazın. Evet. Emekli olunca falan gibi söylemler uzun zamandır söylene geliyor. <gülüyor> Çok feci yani, feciak. <gülüyor> Maalesef. Emekli olduktan sonra başlayanlar var, görüyoruz. Bir Efendi'ye ben Ramazan'da Secdeye, rüküye, eğilemiyor yani. Bir kanalda denk geldim de Hı -hı. bir bayan dedi ki hocam ben gelecek ay Ramazan'dan sonraki gelecek ayda umruya gidiyorum. O zaman başımı kapatacağım. O zaman olur değil mi dedi. <gülüyor> hoca Efendi dedi ki senin şu anda zaten kapalı olman gerekiyor. Yani, <gülüyor> yani zaman bayan zannettik ki onu, <gülüyor> hoca onu istediği gibi cevap verecek. Sizin şimdiden kapalı olmanız gerekiyordu dedi. Güzel. <gülüyor> Ortama göre cevap vermemiş. Esasında yani. ertelememek lazım. Bitti. Yani Cenab-Allah bir şeyi murad ettiyse, istediyse, emrettiyse, Bitti bir şeyden kardeşim. de ne o, yettiğse, o bizim için artık bir farzdır. Allah'ın emridir. Bitti. Cenab-Allah'ın emrini ertelemek gibi bir lüksümüz olamaz biz. Farz olanları yapmak farz, haram olanları yapmamak da farz, Fars, değil mi Hocam, e bunu da ki. ıskalıyoruz biz. E tabii ki. Mesela haram. Rabbinin haram. haram. Rabb evet. Yaklaşmıyorsan, hiç farz bir ibadet sevabı kazanıyorsun Allah'ın izniyle. Hem bir zinaya haramdan. yaklaşmayın diyor. Evet. Zina yapmayın demiyor. Yaplaşın. Orada da ince bir ayrıntı evet, var. Kesinlikle. Yani zina yapmayın demiyor. La takrabuz zina diyerek zinaya gidecek yolları da kapat Önünden bile geçmeyin. Önünden Semtinden bile, geçmeyin. bile hayalinizden zinaya bile Zinaya hangi yol götürecekse Bütün o, o yolları kapatın. Onu getiriyor evet. tabii ki. Çünkü Rabbimiz bizi çok iyi tanıyor ya. Yani. Evet. Zaaflarımız da çok iyi biliyor. Evet. Sizin içinizdekiler evet. bilir. Bilir. Biliyor. Zaaflarımız da biliyor. O konuda birçok kişinin mağlup olacağını bildiğinden dolayı evet. daha baştan bizi sevdiği için bak kulum yapma demiyorum sana yaklaşma diyorum. Tabii. Bitti. Tabii. Yani son noktayı koyuyor Rabbimiz. Tabii. Ölçüyü koyuyor yani. Evet abi. kesinlikle. Tabii. Ölçüyü koyuyor. Tabii. Ve bizi sevdiği için Rabbim bu uyarılarda bulunuyor. Bazıları diyor ki ya mi? beni sevmediği için Rabbim bu yasakları Haşa. koyuyor. Ne alakası var ya. Seni sevdiğin için ve senin çok daha mükemmel Kamil bir mümin olman için Kamil bir inanan kul Prototipi oluşturman için Rabbim ona emrediyor Yani sana. bir anne veya Diyelim şefkatle merhametle Kucaklıyorsa evet. besliyorsa Büyütüyorsa Cenab-ı Rabbul Alemin içinde onun kulları o kadar, Onlara o kadar, o kadar Merhamet ve şefkatle yaklaşıyor ve merhameti Affetmek elâhiktir. için Sebepler Sebep arıyor evet. e Şimdi biz her yaptığımız günahın Cezasını anında görseydik Kur'an-ı Kerim'de Vay yine geçiyor. Evet. Hepiniz el helak olurdunuz. Evet. Aynen öyle. Allah'ın bir sabrı var. Evet. Allah bize mühletler veriyor. Sebepler Allah arıyor. Allah'ın sabrı var. Gayretullah var. Gayretullah gayret var. var. Evet. Tabii ki. E biz, bizim duamızdan, niyazımızdan, yakarışımızdan zevk alıyor. Bize bir ecirler yazıyor. Kul mâ evet. ya'bâvû bikum, râbbî levlâ duâkum. Deki ey Habibim, ümmetine, sizin Duan duanız, yalvamanız, yakarışınız olmasaydı mühemmiyetiniz var evet. Kul Allah'ından, Rabbinden niyaz edecek, mahfuret, merhamet dileyecek, ona dua edecek, ondan affen olmasını isteyecek. cenab Allah'ta Allah da şanı, afu, kerim, evet. rahim, evet. rahman, dolayısıyla onlar tecelli edecek onlar isimler. tecelli edecek, evet. öyle tabii ki. Evet. Aziz Hocam bir ara verelim inşallah Tabii. sonrasında Naat dinlemedik sizden bugün. Bir Naat i̇nşallah. dinleyelim inşallah. inşallah. Yakarış kelimesini çok kullandık. Dua, niyaz, yakarışla Münacattır ilgili böyle abi. Arapça olabilir. Münacat. Münacat bahri olabilir mesela. Onları dinleyelim hay inşallah ikinci bölümde. İnşallah. Evet kıymetli Burç efendim dinleyicileri Kur'an vadisi kısa bir aradan sonra Aziz hardallı hocamızla birlikte devam edecek. Kur'an madisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç efemde. Kur'an madisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç efemde. Değerli burçefem dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Aziz Hardal hocamız. Evet Aziz hocam, e, Nahtı Şerif Şerif'le devam edelim mi hı hı, dinleyicilerimize? Bediyya, tabi ruh. <gülüyor> sana varlık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil alem, Sana hayrandır efendim. ecrâm felek, levhuk kalam mestini candır ahlakını kur'andır efendi Doğ kalbime bir lağzacık ey, ey nuri dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Aşkınla burdan gibi tütmekte şu kalbim. Sensiz, Sensiz, Bana cenneti bile hicrandır efendim. Kıtmirinim, Ey Şah-ı Rusul Kovma kapından Asilere lütfun, Yüce fermandır efendi Ezedi ya Ya, ya, ya, ya, ya Resulullah Evet. Aziz hocam teşekkür ediyoruz bu güzel naat-ı şerif için. Merhum Ali Olulu kurucu bey. Değil mi? Evet, yazdı, kalem aldı. Evet. Bu kıt mirim, nim kıt mirinim ifadesini bu, geçmişte de kullananlar var. Kadir Geylani Hazretleri miydi yine böyle eskilerden var Kıtmir o evet. asabi Keyfin evet. köpeği cennete gidecek olan o mübarek hayvan evet. yerine kendini koyan o kadar tevazuda zirveleşen alimlerimiz Allah dostları Evliyaullah olmuş değil mi hocam geçmişte? Evet, Aynen. Yani tevazu gereği yapmak lazım demek lazım ara sıra zaten insanın nefsi belki o Köpek dediğimiz o hayvandan bile daha berbat, daha, daha çirkin, daha pis ve pespaye bir e, varlık insan evet. nefsi. Evet. Eğer terbiye edilmemişse tabii. Nefsi terbiye etmek için evet. Allah zaten Kur'an'da malumuz falâyinuzuril <gülüyor> insanum dolayısıyla immeen. E, orada Cenab-ı Allah. İnsanın idrarını yaptığı yerden çıkan suyla. Yaratıldığı evet. insanın yani bak, evet. nasıl yaratıldığına buyuruyor. Evet, Dolayısıyla evet. orada eneği kırıyor. Yani. Hı -hı. Yani kırıyor. Bak nereden öyle. geliyorsun? Yani, Dikkat et. Yani. Yani. Nereden geldiğini evet. farkında ol. Kendini bir şey zannetme. Öyle tabii. Biz evet. hiçbir şeyiz. Yani evet. dünyanın makamı, mevkisi, şanlının şöhreti, parası ne yolu olsun insanoğlunun ölümlü olacağını her daim hatırlaması gerekiyor. Evet. Bundan birkaç zaman önceki programımızda da o konuya değinmiştik evet. malum haliniz. Ölüm hem hal olmamız gerekir. Evet. Her anımızda, her an ölecekmiş gibi yaşamamız evet. gerekir. Evet zaten. Dünyanın ve ahiretinin dengesini ona göre kurmamız gerekir. O hı. ölçüyü iyi yakalamak lazım. Aslında. Hep dünyevi hı hı. de yaşanmaz, hep de ukravi de yaşanmaz. Evet. Allah her ikisini de insandan istemiştir. Dolayısıyla. Hı. Ee, ahiretini düşün ama dünyadaki nasibini de unutma diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı evet. Kerim'de. Dolayısıyla yani ahiretiniz için hep çalışıp da dünyada aç, sefil, perişan kalmamız allah Teala Kesinlikle. zaten istemiyor. Evet. İnsan geçimi için, maaşeti için tabii ki çalışacak mutlaka. Ahvali olacak, ev ahalisi olacak, eşi olacak, çocukları olacak. Bir şey için çırpınacak mutlaka ama lakin Dünyaya, dünya kadar yaparken Hı -hı. ahiretinin sermayesinin de yüklenmesi Hı -hı. gerekiyor. Dünyaya o dünya şey. kadar ahirete de ahiret kadar O kadar. Tabii. değer vermek Tabii. lazım değil mi hocam? Bir tane hani, ölmek dirilmek meselesi var ya hocam Hı -hı. yani her an ölecekmiş gibi yaşamak. Hı -hı. Aslında her an ölümü yaşıyoruz biz. Yuhyi ve Yumi'it e, ayette geçen o iki kelimeye müfessirler hani hücrelerin ölüp yeniden yenilerinin yaratılması Ölüm ve diriliş aynı anda evet. vücutta evet. her an an an yaşanıyor zaten. Evet. Yani kaçış mümkün değil her an yaşanan bir şey bu. Ölümlü olduğumuzu zaten ecdadımız şehirleri kurarken şehirlerin merkezine camileri inşa etmiş. Hemen yanı başlarında kabristanlar inşa evet. edilmiş kurulmuş. Ee, ölümlü olduğumuzu an be an yaşayalım unutmayalım diye olsa evet. gerek. Evet. Aziz Hocam, Münacat Bahri okuyalım mı hocam? Siz çok güzel okuyorsunuz çünkü onu. Okuyabiliriz. Evet. Bir de onu dinleyelim Değil sizden mi? hocam. Tabii Buyurun. Ya İlahi ol Muhammed Hakk için, ol, ol şefaatkanı Ahmed Hakkın için. Ol gece şilen söz hakkı için Ol gece hakkı gören göz hakkı için Göz yaşı hakkın için aşıkların barbaşı hakkın için sadıkların Ya ilahi Sakla imanımız Verelim iman ile ta canımız Biz günahkar asim-ü kulları Yarlı gayup kul günahlardan beni sana layık ile hem demet ehli derdin sohbeti na mahrem Süleyman'ı fakire rahmet et. Yoldaşın iman makamı cennet et. Ya ilahi kılma bizi dallin Bu dayn ümmetinden razı olsun ra Amin diyelim hocam. Amin. Çünkü münacat bahri Mevlidi Şerif'te değil mi? Aynı zamanda yakarış, evet, evet. dua var. Evet. Hani sadece böyle dinlemek değil, içten içe her o okuyan kişi okuduğunda her nefes aralarında aslında amin demek lazım canı evet. gönülden. Çünkü Tabii. dua var orada, niyaz var, yakarış var. Evet. Rabb'e yöneliş var amin demek lazım aslında gönülden hocam programımızın sonuna geldik ama bizi kırmazsanız o nihavent ezan okur musunuz hocam nihavent onunla bitirelim mi olabilir Allahu Ekber Allahu Ekber Allah. Shadoğ Allah, İlahi اشهد أن محمد رسول الله اشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة هي على الفلاء Allahu Evet hocam televizyonda da bu Nihavent ezanı okuduğunuz evet. zaman sonlarında İstanbul Boğazı'ndan o suların sükunetli dinlendirici o yakamozlu görüntüleri veriliyordu. Evet doğru. evet doğru. Aynı o suların dinlendiriciliği gibi sizin o nameleriniz de hakikaten yüreklerimizi e, ruhlarımızı dinlendiriyor. Allah razı olsun. Çok bize, güzel. Eğer ruhlara, kalplere tesir edebiliyorsak, gönüllere hitap edebiliyorsak, muhabbetullah, muhabbeti Resulullah'ı nakşedebiliyorsak, Cenab-ı Allah bize elçi kılmış, bu sesi ihsan etmiş. Ne mutlu bize. Bu bizim için çok büyük bir nimettir. Evet hocam. Biz bu nimeti daha kötü yollarda da harcayabilirdik. Evet, evet. Allah muhafaza etsin Amca. inşallah. Amin. Şükürler olsun Rabbimize. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Amin, inşallah. Hocam. hocam albümünüz var mı? Bu arada dinley dinleyicilerimiz merak. Sadece benim Neden albümüm edin? yok. Yani tek bana ait olarak yok. Hı -hı. Geçmiş dönemde yapıldı ama hep e, anonim olarak başka Hı -hı. arkadaşlarla beraber. Toplu o şekilde topukmanalar evet öyle yapıldı narikasi Aşkı aşk ilahi narikasi de ilahi vardı evet 2006 yılında çıkardık 2006 onu arma yapımdan hatta <gülüyor> klipleri de döndü Hı -hı. Ee, daha sonraki zamanda işte tecelli albüm vardı Vardım albümü vardı İstanbul ezanlarında işte ben Yunus abi Bekir Büyükbaş hoca filan orada Kusibey'in Ergüner'in yönetiminde Hı -hı. Evet. Fevzi Mısır hoca Aziz Bahrieli hoca bilhallerden evet. hoca bir arada bir çalışma yaptık. Büyükşehir Belediyesi işte bu şeyi yapıyorlardı. Kültür Başkenti İstanbul evet. projesi Kapsam. onun kapsamında. Hı hı. İstanbul Ezanları albümünü çıkarttık. Evet, bu albümleriniz modeli. de var. Dinleyicilerimiz merak edeceklerdir evet. diye düşünüyorum. Onlara da bu albümlerinden sizi daha yakinen dinlemelerini e, tavsiye ediyoruz efendim. İnşallah. Aziz hocam çok teşekkür ediyoruz teşekkür bizi davet ettiğiniz için e, üç program boyunca Allah razı olsun üç hafta boyunca e, mikrofonlarımıza geldiniz e, bizi kırmadınız bu nazik davetimize icabet ettiniz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz e, çok sağ olun. Allah razı olsun başarılarınızın devamını diliyoruz Rabbi, Allah muafaketsin. Allah razı olsun. daha programınızı hocam. yaparsınız inşallah. inşallah. Sağlık afiyet içerisinde. İnşallah bu da olsun. bir Kur'an'a hizmettir. Kur'an erlerine, Kur'an hizmetkarlarını tanıtarak onların sesini bir derece duyuruyorsunuz. Evet, Rabbim sizleri de muvaffak etsin Amin inşallah. Amin hocam. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli Burçe Efendim dinleyicileri, bir Kur'an vadisi programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim. Her hafta farklı en enfes bir Kur'an ziyafeti. Metin Çakır'ın editörlüğünde Yüce Kitab'ın okunuşuna ait incelikler...